geçelim, geçelim. Brezilya'nın problemi Neymar olacak herhalde yani, yani Neymar uzun süre sakdan çıkıyor Onun Sakatlık için söylüyorum zaten ve psikolojik olarak da çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyemeyiz kavanıyla kavgaları Evet mutlu ağladığı falan böyle mutlu bir Ortamda değil Paris Saint-Germain'de ve çok tepki gösteriliyor. Oyun tarzına da çok tepki gösteriliyor. Yani tamamen şova dönük oynaması, takım için oynamamalar. Yani başarısız oldular mı? Evet oldular diyebiliriz. Yani daha ikinci turda Real Madrid'e elenmeleri Lig çok kolay oldu onlar için ama. Onun dışında ama mesela geçen turnuvadan daha iyi bir Brezilya var diyebilir miyiz acaba? İşte Coutinho'nun kadroya girmesi, Firmino'nun kadroya girmesi gene Liverpool göndermelerimiz var burada. Onun dışında Çin'den... Bilmem kaç yaşından sonra tekrar keşfedip Barcelona'da iyi bir sezon geçiren Paulinho gibi oyuncunun orta sahaya gelmesi Real Madrid'deki Marcelo ve Casemiro ikilisi çok tecrübeli, her işi çok iyi yapan, esnek bir kadroları var. Özellikle Firmino gibi bir opsiyonun olması ki zannetmiyorum ki ilk 11 çıksın ama ilk 11 olsa da yedek de olsa çok büyük bir şey fayda sağlayacak gibi geliyor o takıma bence. Yani ben Brezilya'yı e Aday görüyorum gerçekten çok güçlü bir aday olarak görüyorum Hı. kupayı almak konusunda. Villan, Fernandinho, evet. Casemiro, Paulinho gibi bir orta saha var. Bunların hepsi de çok iyi sezondan geçir. Ve yine hani Real Madrid ve Barcelona'nın orta sahalarından evet. Chelsea'nin Villan'ın terminatörle hakaplı bir isim. oyuncusuydu bu sezon kesinlikle. Ee, Barcelona ile mi oynamışlardı şampiyonlar ligi evet, ve direkten eğlendi. dönen 2-3 topu vardı evet, aynı evet, maçta evet. Villian'ın. Bu sezon çok iyiydi William kesinlikle. Douglas Costa Juventus'a giderek çok iyi yaptı. Forma şansı buldu hı -hı, o da. Hı -hı. O da muhtemelen kadroda yer alacak bir isim. Ee, Fred Lejo yok galiba. <gülüyor> <gülüyor> Fred var ama Shakhtar'daki Fred var. Başka bir Fred, <gülüyor> Başka bu? Fred ee, Yani Şimdi Scolari'ye dönersek bir önceki kupaya. Scolari 2002'de kupayı Kazanmıştı Brezilya'yla ve çok iyi bir hoca zannedilmişti. Ama takımda Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Denilson evet. ve daha aklıma gelmeyen bir sürü isim vardı. Onlar Kleberson. kazandırdı diyebiliriz. Hatırlarız. Kleberson'u severiz. Ee, bu takım diğer, diğer o takıma göre e, aynı seviyeye ulaşabilecek bir takım. Bir sonraki turnuvada mesela evet. e, kariyerlerinde de Neymar o seviyeye getirebilirse evet. mesela Firmino ve Gabriel usta. Evet. On da Gabriel, yarışabilir, Gabriel yarışabilir bir takım. Ilk 11 çıkarmayı planlıyorlar anladığım kadarıyla. Ben orada çok emin değilim yani o daha henüz kendi kanıtlamış bir oyuncu gibi gelmiyor bana. Tabi tabi daha takımın genci yani 21 yaşındaki tek çok bolcu o evet. takımda. Evet. Ee, şöyle bir avantajları var bence avantajları teknik direktörleri Çite. Aha. Korinciyası ee, e, uzun zaman sonra takımdaşlık da sağlayarak. Taktik açıdan da geliştirerek şampiyon yapmıştı 2011-2013 arasında. Bu açıdan çok başarılı bulunan bir hoca. Brezilya'da da çok saygı gören bir hoca. Neymar kötü bir sezon geçirmiş olsa da yanında Coutinho iyi bir sezon geçirdi diyebiliriz yine. Diyebiliriz evet. Ve Coutinho'nun varlığı Neymar'la çok iyi arkadaş olmalarından evet, dolayı evet. da Neymar-Coutinho ikilisini... E, Brezilya'yı üst, daha üstte Ve rahat yani bir şekilde taşıyabilir diye düşünüyorum. Açabilme yeteneği yüksek oyuncular her ikisi evet, de. Evet yani. yani Firmino yani gerçekten hani iki, iki sezon evveline göre şaşırtacak Muazzam seviyede bir, bir gelişme. Ama tabii oynadıkları takımın sistemi mi yoksa her yerde yapabiliyorlar mı bunu gibi bir takım sorular da var. Şimdi Firmino için de o soruyu sormak çok da mantıksız gelmiyor bana. Yani ama. elemeleri Becerebilir dünya kubası elemelerini grup. Ne kadar hani yani çok buradan uzaktan geldiler. baktığımızda çok basit bir grup gibi düşünsek de e, Brezilya, Arjantin filan adına hiç de öyle basit bir grup değil tabii aslında Güney Amerika elemeleri. Şili gelemedi işte demin bahsettiğimize. Şili yani. gelemedi. E, şaibeli bir şekilde bence. Orada bir durumlar var ama <gülüyor> <gülüyor> peru Kolombiya maçına tepkimiz büyük. Ha, Maç 1-1 olduğunda futbolcular birbirle konuşuyor. Evet, evet. Maç tabii, böyle biterse siz playoff'a biz süreye gidiyoruz. Tabii, tabii. Radamel Falcao Agarcia evet, hatta evet, o işin Evet. Yani Brezilya oldu. çünkü Şili'yi 3-0 yapmıştı. Yani. Evet. Geçmiş olsun durumu vardı. Evet, Hadi böyle evet. bitirelim dediler. <gülüyor> çünkü yenilse mesela Peru. Bir de yani Kolombiya iş, yense Pe Şili için, çıkıyor. İşin içinde Kolombiya olunca insanın kıllanmaması mümkün Peru değil. Peru yani. olunca da kıllanmaması mümkün tabii değil. Yani. 78 Dünya Kusura Kupası'ndan bakması, sonra e, ton ton e, saman ticareti Oldu, ortaya çıktı Arjantin'den Peru'ya. <gülüyor> yani <gülüyor> bu işte tarıma destek evet, diyelim evet, Arjantin'den evet. Peru'ya. Ee, yani böyle şeyler de varken şilimizi <gülüyor> damarımıza basma <gülüyor> <gülüyor> Doğru, <gülüyor> yok, <gülüyor> doğru. Yok, çok da iyi yani var. Yani çok rahat çıktılar, yani. onu söyleyecektim evet, Dünya evet. Kupası elemelerinden. O yüzden orada bir takımdaşlık ve oyun birlikteliği evet. sağlandı diyelim. Tek bir mağlubiyet 41 gol, 11 evet. Tane de gol yediler. Bence hani 18 maçta 11 gol yemek çok iyi bir istatistik. Kesinlikle. Daniel vez gelmeyecek. O bir sakatlı dolayısıyla. Tabii. Ama yani bir yandan da kendisinin 36 yaşında olduğunu da hatırlatalım. Yani hani tabi Brezilya'nın böyle bir geleneği var hani Kafü ile Roberto Carlos da. Kaç kafu sanırım dört dünya kupası görmüştü. Hani böyle bir evet. bek gelenekleri var uzun süre oynayanlar ama bana Fakat şey... Danilo var. Evet Bençin fena üstünde. değil. Ee, bana şey gibi geliyor. Neymar'ın ruh hali gibi geliyor. Brezilya'nın yapacağı her şey. Yani çünkü isteseler de istemeseler de onun takım içindeki ya soyunma odasında ve sağdaki ruh hali ve getirecekleri ve bu katlının üzerine formu çok önemli. İyi başlayamazsa, kenara çekilirse sorun yaratabilir. Sağda bırakılmak zorunda kalınabilir. Bunlar hepsi Brezilya'nın hani önemli soru işareti bu gibi geliyor ama kupayı kazanabilecek çok güçlü, iyi bir kadroya sahip. Kesinlikle. Tamamı savunma, orta saha hücumuyla çok iyi bir takım. O yüzden çok ana favori biri yani sen Marcelo dedin hani yani. Marcelo hani bir maçlığına böyle bir parmaş işte öbür maçta oynayamadı falan gibi bir şey olsa Filipe Luiz var yani kadro Tabii, çok güçlü. Çok güzel bir takım. Bu bence Neymar'dan bağımsız e, olabileceklerini de veya olabilecek bir ortama sahip olduklarını da düşünüyorum çünkü Neymar yarım sezon futbol oynamadı. Evet. Çite de evladım sen oynamadın diyip 1-2 maç onu ilk grupta sonradan oyuna alabilir. Anladım. Ve yani o ilk yarılarda Neymar'sız neler yapabiliyoruz evet. deneyebilirler. Evet. Ki gruplarda hani yine buna müsait diyebiliriz. İsviçre, Costa Rica ve Sırbistan grubu. Çok da kolay değilmiş aslında. Costa yani Rica'nın geçen kupa neler yaptığını. Kolay Brian değiliz, Ruiz kadroda yani Keylor Navas var yani tabii, ama tabi de Navas'a dayalı bir kadro olmaları. Evet yani o şey olamaz ama Sırbı gene de kolay. çok kolay bir grup değil. değil. Ama Sırbistan'ın bu kupalarda hep böyle olan ya bir yapar mı Ama şey yani Meksika, deyip... İsveç, Güney Kore grubu da değil yani. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Brezilya'nın bu dünya Deep kupalarında gruplar, sürekli derin gruplar var ikinci öyle. torbadan en zayıfı çekmesi. Yani futbol ülkesi olarak İsviçreyi tam olarak göremeyebiliriz yani. Evet, evet. Gelip de oradan işte ne bileyim. Şakiri iyidir ya. <gülüyor> i̇şte İspanya ikinci turda dedim size. İspanya'yı çekebilirdi ama. Evet, işte çekmediler doğru, doğru. Doğru. İspanya dedin Sıcak o zaman. ile diyeceklerin bittiyse İspanya gelin. Benim en büyük favorum İspanya mesela. İspanya işte kazarsa <gülüyor> sürpriz adayı olarak gözükebilir. Öyle mi 2008-2012 arası öyle bir damga vurdular ki evet. yani 2010-2012'ye hazırlanırken dünya kupasına bakarken ya İspanya ötürür diyordu herkes. Hı, hı, hı. İspanya'yı kim zorlar diyordu hı hı. herkes. Şimdi hani Öyle bir konuşma yok. Brezilya alabilir mi, Arjantin ne yapar, Almanya ne yapar, İspanya'dan sıyrılır mı, i̇şte, oranlar açıklanıyor kim şampiyon olur diye. İngiltere bile bazı oranlarda üçüncü gösteriliyor. Oh, yani İngiltere'nin üçüncü gösterilecek oran kadar... Hani kavga çıkarma ihtimalleri Rus ve İngilizlere evet, daha yüksek daha bir oran yüksek yani. Orada biraz saçmalamışlar. İşte evet. Belçika, Fransa yapabilir mi bir sürpriz falan diyoruz. Yani ama. Fransa ile İspanya... mesela bu bana ilginç geldi bu dediğim bana Fransa mesela en büyük aslında favor olarak görülmesi gereken futbol takımıymış i̇şte gibi geliyor. Doşamp hocam baktığımızda... geçen sene yıktı Aa, o Göncük'ü <gülüyor> Zaten oraya geldiğimiz onu diyecek. Neyse Fransa'ya bir sonra girelim de biraz İspanya'dan Ya İspanya'nın avantajı yine İspanya gibi Lopetegui hocamızın da altyapılardan biridir. Tanıdığı oyuncularla burada olacak olması. Atletico Madrid ve Real Madrid ve tabi Barcelona'dan oluşan bir takıma sahipler. Sadece işte bu kadar bu yüksek sayıdaki oyuncuların büyük te turnuva tecrübesi yok. Hmm. Bu önemli Benim bir Mükemmel şey. şey, bir kalecileri var bence. Şu anda dünyanın en iyi kalecisi olduğunu kesinlikle, düşünüyorum ben de. Kesinlikle. Yani, yani orada çok bazı bir takım Galatasaray da iyi. Atletik Bilbağ'ın kalecisi hmm. Pepe ne kadar e, beğenilmeyen bir oyuncu olsa da birçok hmm. kişi tarafından hmm. Liverpool-Napoli tecrübesi olan bir evet, e, adam. Tecrübeli gayet, tecrübeli. Zaten muhtemelen o yüzden orada. Yani İspanya'nın da e, ilk dördü e, güzel bir şekilde geçebileceğini, gelebileceğini düşünüyorum. Ama bulundukları grup da öyle az buz bir grup, grup değil aslında. Evet. Fas ve İran'a o kadar çok uzaktan bakmamak lazım. Biz Doğru, uzaktan bakıyorsak kesinlikle. da e, özellikle Fas... Portekiz ve İspanya'nın aynı grupta olması hani böyle bir İber Akdeniz evet, grubu var ya orada çok bir. yakın Hani kesinlikle. kendi aralarında bir Akdeniz oyunları yaparlar. Yapacaklar, bir evet. cebeli tarıkları eksik. Evet, evet. Ee, yani İran-Fas Portekiz-İspanya grubundan nasıl çıkacaklarına göre değişecek kaderleri ama gerçekten güzel futbol maçları izletecekler. <gülüyor> Özellikle Portekiz maçı çok keyifli olacak düşünüyorum. Portekiz'e demişken en büyük hayal kırıklığını e, yaşamak isteyenler Portekiz'i takip edebilirler yani. Aha, evet değil mi? Ben ben de öyle düşünüyorum. Geçen kupayı kazanınca zaten belli yaşını geçmiş oyuncuların artık bu turnuvaya da o motivasyonla geleceğini, o inançla geleceğini düşünmek biraz zor. Ben İspanya'nın çok esnek bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Hem tecrübeli oyuncuları var hem genç oyuncuları var ve bunlar genelde mevkiyi e, ...kitlenmesine uğra, uğramamış oyuncular. Yani her tarafa çekebiliyorsun. işte Asensio olsun, Isco olsun... E, ...ne bileyim işte David Silva... Okay. ...Koke olsun, Saul Niguez olsun ki... ...benim çok beğendiğim bir oyuncu. Yani bir türlü tam o istenen patlamayı yapamasa da... ...bir anda çok önemli maçın... ...önemli bir yerinde böyle 5-6 kişi geçip... Gol ...müthiş goller atabilen bir oyuncu. Ve Aspas bu arada iyi bir... Sezon geçirdi. Şey olmuş. Tabii Selta Vigo'da çok güzel oynuyor. Bence hani kötü bir tercih Eski değil Eski Liverpool'lu. Tabii ki ama <gülüyor> hiç oynamadı. Hemen kiralığa gitmişti. Benim ile ilgili derdim şu olabilir. İki tane çok iyi stoperi var bu takım. Müthiş tecrübeli iki tane stoperi var. Ama bunlar bütün bu Katalan referandumları döneminde en çok konuşan, yani bu politikaya en çok karışan iki oyuncuydu. Gerard Pique ve Sergio Ramos. Bilmiyorum bu ikilinin hani... 2010'daki, 2012'deki gibi bir ortaklığı, hani profesyonelliği ön plana koyup beraber oynayabilme şansları olur mu? Ona çok emin değilim açıkçası. Ama gene de çok esnek bir kadrosu var İspanya'nın ve bence hani çaktırmadan gene bir şeyler yapabilirler gibi tabii düşünüyorum. Tabii. Hani İsko'nun patlayıp kupanın yıldızı olmayacağını hani emin olamayız. Böyle bir şey olabilir. Yani bence çok da abartılı bir gizli İspanyacılar öngör çok yani. çıkacaktır yani bu seneki turnuva. Çünkü hani bir önceki turnuvaya baktığımda İspanya tamamen bitmiş bir şekildeydiler. Evet. 2016'da da bekleneni veremediler. Evet. İşte bakalım büyük turnuva tecrübesi biraz eksik olmasına rağmen işte Hockey Isko gibi isimlerin Hı. Thiago yine vardı tabii bir önceki turnuvada Thiago genç Çaktırmadan ama... herkesin belli tecrübesi var aslında. Neler olacak? Yani çok neler sudan yapacak? çıkmış balığa döneceklerini zannetmiyorum. Evet. Ama dediğim gibi özellikle Portekiz İspanya maçı ilk maç zaten grupta. Ya umarım Diego Costa yani. çirkinleştirmez. Evet. <gülüyor> onun ne yapacağı belli değil hakikaten yani Puskás oyuncu tanımını en uyan futbol. Ya onun işte içindeki o Brezilyalılık <gülüyor> biraz vahşi Brezilyalılık onu buna yönlendiriyor ister istemez. Beni Brezilyadan çıkartabilirsiniz ama içimdeki Brezilyalıyı ben çıkartamaz. Fransa mı desek şimdi? Evet de. şimdi. Zaten Belçika ve Fransa kaldı. Hani e, ilk akla gelen favorilerden Fransa'dan bahsedelim. Zaten sen deşan diyerek bir şey kurdun. Voley'e <gülüyor> Ortada yani onu. güzel vurdun. Zaten problem de o zannedersem hani kadroyla diyecek herhangi bir şey var mı? Lacazette almadılar. Ama niye alsınlar? Diyecek. bir şey yok yani. Ben... Niye alsın? Griezmann gibi bir yıldız var elinde. Aha. Takımı Griezmann üzerine kurarsa Evet. Sonuca ulaşabilir Fransa diye düşünüyorum Pogba ben. Pogba üzerine değil Griezmann üzerine Pogba bu sene hiçbir şey oynamadı mesela. Pogba yedek bırakılabilir artık. İlk maçlarda ilk turnuvada Peki bırakmıştı sence Yani Pogba'nın dünyanın en iyi oyuncusu bir ara olması bekleniyordu bu e, 2014 2020 arasında öyle bir şey olacak mı sence? Yoksa bunun için fazla mı problematik bir Pogba futbol Pogba Juventus'ta öyle bir kadronu parçasıydı ki bir de Pillo oynuyor. Yani. Yani. Kante bir kere zaten oradaki yeri belli olan Muhteşem. tek oyuncu. Ee, onun yanında işte Tolisso'yu mu oynatacak, Lemar'ı mı oynatacak, Matuidi, Kante ikilisinin yanına Matu Tolisso, İtiyle Lemar mı yapacak? oynayabilir mi? Kante çok çok defansif gibi geliyor bana Matuidi biraz daha ama... hücum hücum yüksek olabilen evet. bir adam. Ama evet olabilir aslında yani. Ee, ve yani hani ikisinin yanında işte Lemar-Tolisso ikisinden birini mi oynatacak? Evet. Dediğim Enzozi'de varsın. Bir yandan hani, hani ne Mbappe ne Dembele ne Giroud, Griezmann var orada hı hı. ve Fekir gibi harika bir sezon geçirmiş Evet bu Liverpool'un almasına çok yakın gözüyle bakılıyor Fekir'i bakalım orada da ne olacak? Vallahi ben Fransa ile ilgili biraz kaleci problemi görüyorum. Yani bu favorilerde yerlerde genelde ya, kalecileri. Lütfen ya yok Figo ama Loris gibi bir kaleciye Bu, bu sezon önemli maçlarda yaptığı hani hataları da hatırlamak lazım. Eğer Porp performansını hani istenilen seviyeye çekemezse Fransa'yı yakan bir durum olabilir Loris'in formu. İyi kötü bir kaleci olduğunu kesinlikle iddia etmiyorum ama formunda bir düşüş, düşüş olduğu çok belliydi bu sezon. E, yani Bakalım e, ne olacak ama Fransa herhalde bu kadro genişliğini deşan pek beceremeyecek gibi geliyor bana da değil ya, mi? Ya evet Desham hocam ne yapacak? Iyi en adamı. önemli o en önemlisi o yani açıkçası yani Varane, Umtiti, Kim Pembe gibi 3 topardan hangi ikilisini ikiliyi oynatacak? Hı hı. O da önemli. Mendi Ben çok fazla Manchester City izleyemedim ama Ama Mendi zaten çok az oynadı. Çok ah. bir ağır bir sakatlık geçirince evet, yani yani sezon sonunda yavaş yavaş alıştırıyor. Milyar vardı. dolarlar diye abartarak <gülüyor> söyleyeyim. Para verildi konumda ama oldu, evet. bazen işte e, olmuyor o kadar para versen de. <gülüyor> evet City'ye zaten bu yani yüzden o, biraz bite, yani. bir, bir Zayıf yönleri birazcık onlar Fransa'nın. Grubu da kolay geçecekler diye düşünüyorum ben. Peru, Avustralya, Danimarka. Zaten Fransa'nın dünya Sıkıntı kupalarındaki olmaz. 98'den bir gruplarına baktığımız zaman hani Avrupa'dan gelen takımı ya Danimarka ya İsviçre oluyor. Ve onun dışında çok kolay gruplar. Hani Platinin'in falan geçmişinde bildiğimiz için o konulara girmek istemiyorum ama bir e, saçmalık var gene. Avustralya, Peru, Danimarka bilmiyorum yani. Fazla kolay bir grup gibi geliyor bana ama işleri zor. <gülüyor> e, Belçika. Belçika'dan bahsedelim. Belçika'da kadro üzerindeki en acayip kadro Hı -hı. ve Náinggolan yok. Evet. En büyük tartışmalardan biri bu. Náinggolanın olmamasını da hani söylentilere göre işte kötü çocuk imajından dolayıymış Aha. demiş Roberto. Sakat falan beğenmiyor. Ama elemelerde zaman. oynatmıştı. Acaba başka bir problem mi var diye düşündüm Anladım. bir anda. Romada da ne hani iyi bir sezon geçiriyordu. Evet öyle. yani henüz 4... Hazirana kadar kadroları netleştirmek gibi bir süreç süreleri evet. var takımların. Hani bir sakatlık olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Nainggolan'ın olmaması bence e, tartışmalı bir şekilde takımı hazırlayacağı için sıkıntı yaratabilir. Ama zaten hani takım elinde de öyle bir kadro var ki onun yerine mesela yani. aldığını söyleyebileceğimiz iki isim Adnan Yanuzay ve Yuri Twillemans. Hı -hı. Tilevans Anderlecht'ten bu yana zaten Hı -hı. E, parlayan bir yıldızdı. Şu anda Monaco'da oynuyor değil mi oğlum? Şu an Monaco'da. E, Adnan Yanuza'yı yıllardır bekliyorduk. Neler evet. yapabilecek bu çocuk diye Manchester United'a gitmiştir. Fos da iyi bir performans sergiledi. E, yani bulması biraz zor 28 kişilik bana. kadroyu açıklamışlardı onlar. Yani bakalım dışarıda kalabilir gibi geliyor bana. Evet yani o antrenman performansı ve Roberto Martinez'in ne karar vereceğine yani şimdi göre Şimdi Belçika'ya bakınca şöyle bir durum var. Hani Manchester City'nin en iyi oyuncusu Belçika'da. Chelsea'nin en iyi oyuncusu Belçika'da. E, Manchester United'ın en çok gol atan oyuncusu Belçika'da. Tottenham'ın iki, e, iki stoperi orada. Ki iyi oyuncular ki Alderweireld bu sene sakatlıktan çok fazla oynayamadı ama gene de ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, onun dışında e, Mertens var. Sanırım o da kadroda olsa gerek. Mertens aynen aynen Napoli'yi yukarı çıkaran oyuncu. Mishibashua'yı Dortmund da kendini buldu. Buldu aynen. Hatta hani böyle bir e, hoca değişikliği sonrası sarsılan Dortmund'u ayakta tuttu da diyebiliriz. Kesinlikle çok iyi bir sezon geçirdi. Kendisini canlı izlemiş bir Aha, isim olarak Bundesliga'da. E, FC Kölnümüzü düşüren maçlardan bir tanesinde attığı golle <gülüyor> kalbimde büyük bir yara açmış evet. olsa da gerçekten hani... Ee, evet. ...Royce ikinci betmenini buldu hatta orada. Aubameyang'dan ee, şey, sonra. sonra evet. O da Arsenal'de bu arada iyi oynuyor bu arada. Kesinlikle. Valla bana şey gibi geliyor. Belçika'da problem gene bu adamlar hepsi beraber nasıl oynayacak? Çünkü De Bruyne'ye eden az artık birkaç turnuva izliyoruz. Ve bir türlü beraber iyi iş yaptıklarını göremedik bu turnuvalarda maalesef. Çok verimsiz turnuvalar geçirdiler. Çünkü de De yeri belli değildi aslında. 2014'te, 2016'da yavaş yavaş şeydi. Ee, ama şöyle demek lazım ki, Debruyne yerini buldu. Hı hı. 4 yani 3, -3 oynayacaklar ve de muhtemelen hı hı. hani e, Dembele Fellaini ya da Vittel ikilisinin önünde bir Debruyne. Fellaini herhalde düşünmez iki Düşünmez de Onların yine yapması. de seviyor yani Aha. Belçikalılar o uzun boyunun avantajını vesaire ama Dembele'nin yanında bir güçlü savunmacı lazım. Ee, ama Dembele-Vitsel ikilisi benim de e, daha çok Vitsel e, tabii önden izleyemedik hani, Avrupa'da oynamadı oynamadığı için kendisi ki da öyle bilmiyorum kadrolu var mı aslında. Carasco da 28 kişilik kadro açıkladı Atletik, bugün o, itibariyle. O iyi işler çıkartıyordu. O da Karasko 2014'te iki... zaten hani kupada ve 2016'da da Belçika adına önemli güzel bizim, işler yapan yani. isimlerden bir tanesiydi. Bir Lukaku ya ne kadar güvenilir bilmiyorum. Onun yediği olarak hala Benteke'yi aldılar mı bilmiyorum kadroya evet, ama. Evet o da geniş kadroda var ama sanırım orada böyle bir Lukaku Hazard, Baciuayi ve Mertens olacak gibi evet. gözüküyor. Bunlardan nasıl bir sistem çıkaracağı biraz problem biraz Eden Hazard'ta da şu var. Çünkü hani Chelsea'de bu sezon Conte sürekli ileri, topu ileri götür kafaya oradan ne yapıyorsun yap şeklinde oynattığı için Eden Hazard da bunu inanılmaz iyi yaptığını Kesin. Ama hani mesela De Bruyne böyle bir futbolcu etrafında koşturup topu Tutarken onun istediği açık pas alanları nasıl kurulabilir ondan çok emin değilim. Hani Lukaku'yu çok iyi besleyecek kesin de öbür ama Lukaku'nu da tabii artık tırnak içinde söylüyorum ne kadar geçer bilmiyorum. Büyük maç sendromu diye çok konuşuldu bu sene. Hani büyük maçlarda iyi oynamadı hep gollerini daha ligin alt sıralarındaki takımlara attığından bahsediliyordu. Çok konuşuldu bu. Biraz doğru yanı da var ama Lukaku'nun da o fizikle yani Dünya Kupası'nda herkese rahatlıkla gol atabilecek bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Kalecileri çok iyi, orta saha iyi, hücum iyi. Belçika aslında kağıt üzerinde aslında en büyük favori olması gerekiyor. Ama ben bu Hazard'ın o stilinin bu takımda hep bir problem yarattığını düşünüyorum. Çok yetenekli bir oyuncu ama beraber oynayabilecekler mi onu turnuva da göreceğiz herhalde. Yani De Bruyne geçen seferki turnuvada parlamıştı. Bu sefer yine parlamaya aday oyunculardan bir tanesi benim görüşüme göre. Zaten yılın da hani. Altın yani turnuva açısından, lazım yani. aynen evet. turnuva açısından parlamasından bahsediyorum. Bir yani ikisi, yani Lukaku da gerçekten en azından. <gülüyor> Havadan toplarda oynaması gerektiğinde Belçika'nın ee, ki mesela İngiltere'ye karşı çok güzel evet. bir şekilde bunu uygulayabileceklerini düşünüyorum. Peki İngiltere, düşünüyorum. E, Belçika maçı ne olur? Belçika net alır yani. Bugünden bahisler yüksektir. basın oynayın, evi aramayı <gülüyor> Çok ara net yani. Çok ya. net yani. O Henderson'da, Deli Ali'li, Eric ile orta hiçbir şey olmaz. baskı kurup da şey yapamaz. Doğru. Yani futbol bu ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz ama şöyle gözü kapalı yani Belçika. Çok rahat alır ve bir avantajları da Premier League tecrübeli ve birçoğunu da Premier League'den tanıyan ya, Roberto Martinez yani. hem de hücumu oynatıyor evet. hem İspanyol. Evet. O taktikleri, taktikleri Everton'da diyenleri iyi tanıyor. biliyoruz ee, Ben avantajların ne olacağını düşünüyorum açıkçası Belçika'yı. ileriye taşıyabilecek seviyeye gelebilir. Yarı final oynarsa sevinirim. Evet. Kupayı alamaz diyorsun ama. Kupayı alırsa çok büyük bir sürpriz izlemiş oluruz. Öyle mi diyorsun? Ee, ben bu ka kağıt üzerinde kadro yüzünden çok büyük bir sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Ama al alacak gibi de gözükmüyorlar yani sanki. Yani çok derken işte Hı -hı. sebebi belli aslında. hani Çünkü bir Simon Kupay'ın kitabı vardır yani neden hep Almanya, Brezilya, Arjantin kazanır da diğerleri hiç kazanamaz <gülüyor> gibi böyle. Evet tabii. Herhalde kupayı alırlarsa bunu kazanan en... Küçük ülke falan gibi bir şeyler de vardır. Bakmadım şimdi ona aslında ama. E doğru öyle, öyle bir şey kazandı yani? Evet ee, genelde. Hollanda. Bir, Hollanda kazanamadı hiç. Kazanamadı İki mesela. final kaybetti. Belçika. O Hollanda bile kazanamadı yani. Düşün evet. Belçika evet. sana ne oluyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dur orada. <güzeldi>. Kazanamazsın. <gülüyor> tamam Belçika'yı da <gülüyor> sildik o zaman. Genel olarak ana favorileri bitirdik. Hepsinde biraz biraz defoları var gibi geliyor ama en evet. az defol takım bize Brezilya gibi geldi şu sohbetin üzerine evet. sen de eklediklerinden sonra. Yani düşününce... kalecileri bile yani o kadar Dida veya işte Julio Sezar gibi damga vurmuş ya çok büyük bir takımda oynayan bir kaleci değil Alison ama evet, yıllardır hakikaten... e, takip edilen Brezilya'da da ve kaleye geçmesi beklenen yani bir isimdi. Yani YouTube'u açıp Alison kurtarışlar dediğinizde Roma'da zaten inanılmaz şeyler görüyorsunuz. Yedeğinde... En büyük avantajını söyleyeyim Alison'un Taffarel çalışacak olması. <gülüyor> Taffarel de milli takımda. E, evet. Parantez için Muslera'nın performansını nasıl yukarı çektiğini Türkiye'de izledik. Zaten. E, hem de zaten işte penaltılarda şurada burada yan toplardaki başarısını da hmm. düşünürsek ee, iyi bir kaleci antrenörüyle Alison Trezeguet United kalecileri de Manchester City'de ilk 11 çıkan Edward yani orada. evet değil mi yanlış söylemeyelim ismini evet öyle olsa gerek. Yani Yok evet Yok ya Eduardo zaman, değil bir dakika. Değil bir yanlış söylüyoruz. Ki. <gülüyor> Çok benzer bir şey o. Ederson Ederson. Ederson tamam Ederson. güzel. E, bu o zaman altı e, favoriyi bitirdik. E, bize de Brezilya yakın gibi geldi böyle konuşunca. Birazcık da yan takımları böyle tek, cümle, tek cümleyle geçmek gerekirse. Hani ben bakıyorum bir Mısır hemen birinci grupta kolay da bir grup olduğu için gözüme Şimdi, çarpıyor. A grubundan Mısır'ı Rugo'ya bekliyorum ben. Evet ki Ama Rusya'yı hakemler destekleyecek mi göreceğiz. Ben desteklese bile pek bir şey olmayacağını düşünüyorum. Bir de Mısır'da tabii gönlümüzün... Altın top sahibi oynadığı için onun hani bir çeyrek final yapsa altın topta Muhammed Salah'ın çok büyük e, öne geçebilir diye düşünüyorum. Açıkçası yani Messi ve Ronaldo kupayı kazanmazlarsa Salah bu performansıyla ve tabii ki haftaya Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa onun altın top kazanma e, adaylığını kazanma şansını çok arttırır diye düşünüyorum ve hiç de belli olmaz açıkçası. Yani bence de. Gruptan bir çıkarlarsa çünkü öbür işte taraftan çok zor. Biri olması çok zor. Uruguay gibi bir, evet, bir atanı takım. ve tutanı çok iyi olan çok iyi, bir, takım. Çok iyi bir takım. Orta var. sahasında 20 yaş altı Dünya Kupası'ndan tanıdığımız bir sürü isim var orada. Türkiye'de oynamışlardı. Hani böyle gençken bir arada oynamış bir ekip var. Hı -hı. Diego Laşalt ve Hı -hı. Aras Kayeta gibi bir parla yapması mümkün evet, bir isim var. Savunma da çok iyi. Evet, Diego ee, Godin zaten. Yani yanında da Sebastian Coates var yanılmıyorsam. Eski, Eski bir puluzdu. Eski birli, Martin Casares vesaire vesaire. Hani ve buraya çok inanmayalım. Uruguay tabi son 8 sürpriziyle karşımıza <gülüyor> çıkabilir evet, bu gruptan yani alıp ve yürürse. Yani o çok etkileyici hakikaten. Onun dışında Portekiz'e değinmedik. Zaten çok da değinmeyelim. Bence 2016'da o işi kapalı halen Nani falan kadroda zannedersem pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Ya, hala Nali'yi geçtim. Bu Fernandez var yani. Geri dönüp <gülüyor> Manuel Fernandez'i aldılar. Yine Takım de hani. bence Kupa'nın en eğlenceli takımlarından biri. Orası yani. şüphesiz. Yani altyapılarının Sporting'in Benfica'nın çok iyi olduğunu söylemek lazım genel olarak. Ama hmm. yani, bu kadroya yeni bir şey katamadılar. Yani evet. Fernando Santos'un da sıkıcı futbolunu izledik. İstemiyoruz artık böyle sıkıcı futbollar. Evet haklısın. Ee, yani hiç maç kazanamadan finale kadar gelen bir Portekiz vardı Euro 2016'da. Teşekkür evet. ederiz. Ee, tamam. Ki benim Polonya sürprizimi yakmış takımdır. Çok iyi para kazanacağım bir durum olacak. <gülüyor> Biraz Lewandowski. Tadımı falan. kaçırdı o. Lewandowski evet. Lo Le Polonya demişken burada onlar da aslında fena bir takım değiller ben ama en ben en çok o grubu seyredeceğim. Çok da güzel ve bir grup ve hatta o gruptan. Yani. Hani böyle Senegal, Kolombiya filan ilerlerse Kolombiya zevk verecek bir takım. Senegal'de Euro var, 2002'deki başka? o kadronun işte Toni Silva, kaleci antrenörü ya da asistan koç, kaleci. Trabzon'da Hı. da oynamıştı yan onunsa. Ha evet. E, ise orta sahadaki kaptanları, evet. teknik direktörleri. Teknik direktör doğru. Başka kim vardı? Musa Sow, Keita Balde gibi. Oyuncuları görüyoruz zaten. Ya yani, Musa Sol var aynen. Sadio Mane var. Onu da söylemek zaten. lazım. Hani bir de sayarsak Mane, Salah, Firmino, Henderson, ee, Lovren. İşte Mignol'e falan böyle isimleri de düşündüğümüzde Liverpool'a bir şey yapalım. Trent da var. Evet. Ee, Liverpool'un damga vuracağı bir Dünya Kupası i̇nşallah, olabilir. Senegal'in ve Mısır'ın ben maçlarını özellikle zaten kaçırmamak istiyorum. Hırvatistan'dan bahsettik zaten. Ee, İsveç'ten bahsetmeye çok gerek yok belki. Meksika'da Rafa Marquez'in gene oynayacağı söyleniyor. O güzel bir ayrıntı olacak herhalde. Beşinci Dünya Kupası Aha, olacak evet, ve e, veda edecek Dünya Kupası'na. O Turnuvadan sonra işte Iniesta gibi bir isim veda edecek bu turnuvadan sonra. Mascherano evet, veda evet. edecek. Onları da izleyebileceğimiz son turnuva olacak Kesinlikle. bu. İşte Panama ilk kez katılıyor. İzlanda ilk kez katılıyor evet. turnuvaya. Ee, böyle enteresan. İzlanda da enteresan bir takım olabilir bir... ama gruptan çıkmaları çok zor gözüküyor. Arjantin, Hırvatistan ve Nijali gibi takımlarla. Ya yani Hırvatistan'ı yenerlerse. Nejerya'dan da bir puan alırlarsa ben öyle bir evet, plan çizdim onlara çıkmak neden isterlerse diye e, hmm. yolları açık olabilir. Tabi hani Arjantin'den hangi takımın daha az gol yiyeceği de <gülüyor> evet. bir e, nüve olarak yer alacak grupta. Ama genelde şey, dünya uyur. kupalarına baktığımız zaman gruplardan sonra elemelerde çok az gol olur genelde. 2010'da mesela İspanya kazandığında bütün maçlarını 1-0 kazanmıştı finale gidene kadar. Arjantin hani Almanya'nın 7-1'ini saymazsak Brezilya'ya karşı oynadığı Fransa'yı bir sıfır yenmişlerdi. Almanya turnuvanın en ile... çok gol atan takımıydı 2014'te. O... E, Almanya'yı arada çok hani Portekiz'de 4 attılar falan Portekiz'e Ama burada. gruptan çıkınca Cezayir maçı 0-0 uzamıştı ama 0-0'dı. Uzamıştı, uzamıştı Ama orada Fransa maçı iyi kapanmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Silimani diyor. Oradaki Fransa Mesut'un attığı goldü galiba ikinci gol. Evet. Onu da çok enteresan, parantez bir hikaye. Ben Tabii. bir gün önce Kolombiya değil, Costa Rica Yunanistan maçıydı. Ee, galiba demiştim ki evet. Bir YouTube'a video koymuştum. Demiştim ki hani bence Yunanistan geçecek bunu, Gekas falan kazanacak. Sakalı, sakalı kestiririm Yunanistan geçemezsin diye. Aha. Aynı gece otobüsle Sao Paulo'ya gidecektim. Ve Rio'da bir arkadaşımın evinde kalıyordum. Dedim ki beni berbere götür. Berber'de maçı izlemeye başladım. Çantamı unutmuşum Berber, berberde sonra. Aha. Berber'e gittim. Çantayı aldım. Eve dönerken Mesut'un golünü gördüm böyle. <gülüyor> Televizyonlarda, <gülüyor> her yerde sokaklarda. <gülüyor> Dünya Kupası'nda sokaktaysanız, stadyumda olmasanız bile maçı kaçırma ihtimaliniz yok. Evet, yani tamam. Özellikle Brezilya gibi ülkede. Evet, Çok enteresan bir anda. Böyle <gülüyor> yürüyorum. Orada tamam. Otağı izliyorum, devam ediyorum. Sonra öbür otağı, öbür barda izliyorum falan gibi. Yani onu şeyi demek istiyordum. Genelde hani takımların hücum güçlerinden falan bahsetmesi tabii daha zevkli de. Ama kupalara baktığımızda hani özellikle gruplardan sonra az gol ve iyi defans her zaman ön plana çıkıyor. Bakın onu bir tek 94'te Dünya Kupası'nda öyle az gol olmamıştı ki en sevilmeyen kupalardan biridir. Ben neden soğuk kadar kıl maçlar vardır. var. Hani e, şey, 94 Dünya Kupası'na çok sinir olmamıştım. De yani. Ben de değilim. Ben 2010'da, 2010'u çok beğenmedim. Bence ona sinir olmalarının sebebi ev sahibi ülke. Bir de evet, Wuzela'nın şey hala kullanmıyor. 94'de, 94'de o olmasın. Ha, Amerika'da tabii yani. Bir yani. de evet, gün... Gün öğlen sıcağında kapalı olmayan tribünlerde böyle hakikaten problematik. Gece, orada da tabii Romario izlemiştik. Falan. O da keyifliydi yani. Hacı'yı izledik ya orada. Vuvuzeli demişken tabii bu turnuvana damga vuracak şeyin belki büyük ihtimalle var olması bekleniyor. Var neydi? Video yardımcı, hakem video assistant, referee olarak biz var kısaltmasını kullanmaya evet. devam edebiliriz diye düşünüyorum. Bununla ilgili yorumlarını merak ediyorum. İyi diyen var, kötü diyen var. Böyle %50-50 ayrılmış gibi bir Bence... durum. Bütün dünya ülkelerinde kullanılmadığı için keşke kullanılmamış olsa diye düşünüyorum ben. Çünkü kimse yani yeni bir oyuncak diyelim buna. Kimse nasıl bununla baş edilebileceğini, evet. nasıl hazmedilebileceğini buna bir alışkanlığı yok kimsenin. Evet. Bir tek Almanya'nın var. Evet. Bir sezon boyunca denediler. Video hakem odasındaki hakemin bile bunu kötüye kullandığı ortaya çıktı. Evet. Hakemi yerinden ettiler, işinden ettiler, evet. kovdular. Birçok tartışmalar oldu. Bir kere şuna aykırı, hani basketbolda var, futbolda niye yok? İşte onda var, bunda niye yok. Şimdi çok sayı olan hmm. oyunlar bunlar. Çok evet. sayı olan oyunlarda bir tanesinin sayılmaması gibi bir durum telafi edilebilecek bir durum sayılabilir, hani bir oyun heyecanı açısından. Hmm, hmm. Ama futbolda olunca böyle bir şey. Bir kere tribünde ben bunu tecrübe etmiş biri olarak. Hani golü attık, sevindik. İşte ben sağ taraftaki koltuğumdan on koltuk sola gittim. Arkadaşlarıma sarılmaya döndüm. Baktım. Biz o sırada farkında değiliz hiçbir şeyin. Hakem, video hakeme başvurmaya evet. karar vermiş. Şimdi onu bekliyoruz. Şimdi o kadar sevindin, sarıldın. Ah ligde kalıyoruz evet. diye bir ya da turu geçiyoruz diye bir sevindin. Sonra hakem diyor ki hayır. Yani tabii ki genel olarak bir hakeme... ...tepki daha fazla, daha büyük oluyor. İşte doğru ya da yanlış bir iddia ortaya atılıyor. İşte hakemi satın aldılar, bilmem ne yaptılar. Evet. Video hakem odasında kim var bilmiyoruz. O falan. tabii gene insan yani, baktığı için. Yani robot çizgi çekip orada bir ışık yanıyor falan olsa hani anlayacağım ama... Gol teknolojisi insan. o yüzden... Tabii ki onunla ilgili hiçbir sıkıntımız okay, olmadı çünkü zaten. Çünkü tak top değdi mi değmedi mi değmemiş devam et diyor Hı -hı. hakemi oynatıyor... Ama bir kere hani oyunun ruhu derken, tribünün ruhu derken buna bu yüzden evet. ankara. 10 tane gol olsa hani ne olur? İşte 10. gole attık. Bir tane daha ihtiyacımız vardı. Evet. Hakim iptal etmişti. Ona da attık filan. Hani baskette, Amerikan futbolunda filan bunlar okey. Bir okay. basketbol zaten hani duran da bir oyun arada. Futbol gibi hani. Durmasını geçtim. Hani Bolca molası oynandığı tabii. için çok git gel var. Veya... E, Teniste uygulanıyor diyor Şahin Gözü. O da aday, diyelim ona da video hakem değil de çizgi hakemi hı hı. de var. Bir de kamerası da var. şimdi. 150 kilometre hızda top atıyor yani. yani. İnsan gözünün bunu görebilme ihtimali yok zaten. E, ve o yüzden yani. Şahin Gözü deniyor. Ona çünkü. da herkes o güveniyor sisteme. zaten. Güveniyordu herkes zaten. Yani onun bir yalanı yok. Yani bana şey gibi geliyor açıkçası. Şimdi bildiğim kadarıyla Şampiyonlar Ligi seneye kullanmayacağını söyledi Barı. E, ve e, yani biraz altın gole benzeyecek gibi geliyor bana. Keşke altın gol olsa mesela. Bence daha eğlenceli <gülüyor> yani, o. yani o da ben o 96 finali yüzünden hala üzgünüm. Hani çekler böyle çok abuk subuk ona çarptı, onun bir tarafına çarptı, köşeden girdi gibi bir golle kaybettiği için kupayı. O yüzden bir altın golle karşı bir hep şeyim var. Hani bir kötü bir Orası anı olarak ama düşünüyorum. ama onun heyecanı daha başka. Hani. Ya, tabii aynı şey de değil bir yani Yok hani kabul görme açısından düşünüyorum. Bence görmeyecek. Dediğin şeyler tamamen haklı ve olmayacak da alışılabilir buna belki hani her golden sonra böyle bir bekleme süresi yapmaya başlar. Bu iyi bir şey mi? Bence öyle bir şey, bir şey değil o. çünkü. Evet kesinlikle değil. Bir de yani hani bir futbolcu gol kaçırdığı zaman nasıl bir hata yapmış oluyorsa hakem de hata yapmış oluyor ve ben hani bütün dünya kupalarını düşünüyorum. Şimdiden hatırladığımızda bir sürü şikev olmuştur, bir sürü rezillik olmuştur, bir sürü hakem hatası işte en basit hani 2010'da İngiltere-Almanya maçında Lombard'ın vurduğu şut yani çıktı. açık ara içerideydi ve o maç 2-2 olacaktı o golle ve gene ama o da hani Almanya'nın İngiltere'den daha iyi bir takım oldu şey kötü bir takım olduğunu düşünmüyorduk ve kazanan takımları görünce de ben ya bu adamlar hakemle şaibeyle kazandı dediğim hatırladığım kupalarda çok öyle bir kupa hatırlamıyorum kazananlar genelde hakikaten hak ederek kazanlar 2014 Almanya'nın hak etmediğini söyleyemeyiz. 7-1 yendiler daha ne yapsınlar. 2006'da İtalya'nın hak etmediğini söyleyemeyiz. Yani o yüzden bir 2002'de Brezilya'nın 98'de Fransa'nın hak etmediklerini söyleyemeyiz bunların. Ve o yüzden hani o var olsa da olmasa da sonuçta o kadar 7 maç, 6 maç, 7 maç oynayıp da bunu, bununla, bütün maçları kazanıp bu kupayı alabiliyorsan yani çok da önemli değil. Onun eline çarpmış, bunun bir tarafına çarpmış hikayesi. Özellikle zaten o el konusunda da ben biraz şeyim. Yani eskiden bu kadar el, el problemi olmaz şimdi her maçta 50 tane el pozisyonunu tartışıyoruz hani o da bir garip bir durum şimdi bence bir de işte vücudun normal konumu mu bir metre öteden geldiği için yakın mesafeden çarptı mı Falan gibi yani tartışmalar işte bile oluyor Liverpool maçlarını izlerken hani evet çok fazla pozisyon oluyor ama ben bile hani bize karşı Liverpool'a karşı bile olsa şey diyemiyorum ya orada penaltıyı vermedi de o yüzden biz kazılan onu vermediyse daha önünde 60 dakika var bir gol daha atarsın her zaman öyle bir muhabbet de olduğunu düşünüyorum. Bence problematik olacak çok adil bir şey gibi de gözükmüyor garanti vermiyor bana dediğin gibi gol teknolojisi gibi. Bence biraz far bir komedi yaratacak bir fars yaratacak kupada. Komik anlar göreceğiz bu yüzden ve daha sonra da ben vazgeçeceklerini düşünüyorum. Yani inşallah vazgeçerler ama bu süreçte kazanan o sistemin üreticisi, üstlenici firmalar tamam. olacak. Yani. Onları araştırmak lazım. Doğru. Kim onlar kim? arkasında? Evet, kim onlar. Belki araştırırım gazete evet. duvarı yazarız. Neden olmasın? Diyerek Tabii ki, kesinlikle sona doğru yaklaşmışken bir kere evet. daha hatırlatayım. Evet aslında değil mi? Konuyu da bitirdik zannedersem. Bütün takımları konuştuk. Eyvallah teşekkür ederim Volkan ya. Eline sağlık. Bu ilk. Eyvallah. Podcast işimiz de. Umarım sıkıcı bir podcast olmamıştır. Umarım olmamıştır. Biz de ilk defa deniyoruz. Dediğim gibi bundan sonra karga bünyesinde yapmaya devam edeceğiz. Senle de tabii ki her zaman kapımız açık Dünya Kupası'na daha git gel sonra sezon içinde belki başka şeylerde konuşuruz. Başka muhabbetler de yaparız. Biz onun dışında burada işte müzik üzerine, sinema üzerine, diziler üzerine işlerde de yapmayı planlıyoruz. Canlı müzik burada yapılan canlı müzik işleri üzerine de programlar yapmaya çalışıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım gerisi de gelir. Bunları da dinlemek isterseniz diye düşünüyorum. Tekrar teşekkürler Volkan. Ben teşekkür ederim Utkan. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.